Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açkardu dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 24 Şubat 2022 e, ve 95.0 açık radyodayız. Saat 13 şarjım olduğu gibi yeni bir önce sağlık programındayız. Konuğumuzu ben yine e, her zaman olduğu gibi Ayşegül'den rica edeyim tanıtmasına. Konuğumuz e, Profesör Doktor Esin Şenol. E, biz hep aynı tanıtıyoruz. Halkın enfeksiyon hastalıkları uzmanı diye. Ee, sosyal medyada da e, Esin Hoca neler anlatacak diye çok büyük bir merak var. Bana da mesajlar geliyor bakıyorum. Çünkü ayağının tozuyla geldi Esin Hoca'mız. Deprem bölgesi izlenimlerini anlatacak. O bölgeyi e, inne boyuna sağlık açısından e, konuşacağız. E, durumlar ne diye. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ya ben de en sevdiğim programdayım notunu <gülüyor> her seferinde. Zaten yani her e, ev, kainatın tüm seslerine açık bir radyo e, sloganı bile muhteşem bir şey. Bu ara en iyi gelecek şey kainatın bütün seslerine açık olmak. Bizim sesimiz biraz fazla cızırtı yapmaya başladı çünkü bu coğrafyada. Peki Esin tekrardan hoş geldin. Sağ ol bize vakit ayırdığın için. Ee, bir enfeksiyon hocası olarak böyle bir felaket döneminde o bölgede hem enfeksiyon hastalıkları ile ilgili alınan önlemleri görmek, riskleri saptamak, önerilerde bulunmak, etkili çalışmak hem de bir yurtsever, bir vatansever olarak oraya gidip orada neler yapılacağını izlemek istedim. Hemen gittin galiba. Biraz seyahatin nasıl karar verip nasıl gittiniz, kimlerle gittiniz oradan başlayalım. Uygun Ayşegül ne dersin böyle. Tabii tabii. Olabilir, değil mi? Oradan başlayıp sonradan ayrıntılara girelim lütfen. Önce teşekkür ederim gerçekten e, bu fırsatı verdiğiniz için. Biz Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği yani bu alandaki uzmanlık derneği hemen bir afet ve koordinasyon afet koordinasyon kurulu oluşturduk. Çünkü şunu biliyoruz. Yani bu afetlerde ki burada bizim bir arada yaşamamızı, güvenli yaşamamızı sağlayan e, barınaklarımızın e, ve Aynı zamanda sanitasyon dediğimiz altyapının tümüyle çöktüğü bir e, afet söz konusu. Bu afetin iyi yönetilmesi de afetin felakete dönüşmesini engelleyecek. Ee, bu nedenle e, salgınla ilgili hemen acil bir salgın beklemiyor olsak da 2-4 e, hafta içinde e, beklenen bir salgınla ilgili alarmların doğru kurulup kurulmadığını yerinde görmek ve bölgedeki ihtiyacı tespit etmek. Çünkü aslında biz deprem haberini alır almaz üniversitede de aynı COVID'de yaptığımız gibi alanımızı ilgilendiren kısmıyla ilgili gönüllü listelerini oluşturduk ve şöyle bir Umut içindeydik. Orada bulunan arkadaşlarımızın tümüyle bölgeden çıkarılması, sağlıkçı arkadaşlarımızın ve biz o gönüllü listeleriyle o bölgede nöbetleşe çalışarak, taze güç olarak ve e, e, arkadaşlarımıza ve bölgeye destek vermek üzere diye gönüllü listelerini hastanede de oluşturmuştuk. Buna e, dernek adına cevap verebilmek için ve e, zayıf ve güçlü noktaları ortaya döküp bir rapor çıkarabilmek için biz dört kişi hareket ettik. Dernek Başkanımız Serap Şimşek Yavuz, e, Alpay Azap. E, daha önce bölgede Alpay Azap biliyorsunuz Antakyalı zaten. E, kendisi Antakyalı. Daha önce o bölgede çalışmış olan ve bizim Klinik'te gene e, aktif olan, benim de aynı merkezde çalışan, Gaziantep'te uzun yıllar çalışan Selçuk Özgar dördümüz. Kendi aracımızla yola çıktık. Çünkü belediyeden bir araç temin etmeye çalıştık ama o günler zor günlerdi. Belediyeden araç temin etmeye çalışma nedenimiz de arabada kalacak olma ihtimalimizin yüksek olması. Bu nedenle minibüs gibi bir şey bulmaya çalıştık. Sonunda çıktık yola ve İskenderun bölgesinden başlayarak neredeyse yani 3 günde 2000 kilometre yol yapmışız. Bölgedeki bütün sağlık merkezlerini Antakya'da o e, yıkılmış olan maalesef çok sayıda sağlıkçı arkadaşımızın da enkaz altında kaldığı o büyük hastanenin bahçesinde kurulan e, çadır hastaneyi bul, bulabildiğimiz yabancı e, yardım derneklerinin e, çadır hastanelerini hepsini dolaşarak tespitlerde bulunduk. Evet, bugün açıklamada, açıklaması var sağlık Bakanı depremlerde 448 sağlık çalışan hayatını kaybetti. E, çok çok ciddi büyük bir şey bu, kayıp. E, tabii De, bu. Dehşet sağlık, verici hı. yanı şu Selim, dehşet verici yanı şu ki sağlık merkezinin depreme dayanıklı olmaması korkunç bir gaflet. Yani şöyle bir gaflet belki de ben şundan söz etmeliyim. O bölgede dört yolda, İskenderun dört yolda ve Elbistan'da ayakta kalabilmiş, sağlam ayakta kalabilmiş iki hastane var. Galiba birkaç hastane daha var böyle ama biz uğramadık. O hastaneler sismik izole, izolatör kullanılarak yapılmış. Hatta ben şöyle dedim. Yani bu da deprem aşısı gibi bir şey. Yani siz deprem bölgesinde bütün ee, birinci basamak, hizmet veren, e, güvenli olması gereken okullar, hastaneler, polis karakolları, askeri e, birliklerin e, barındığı yer bunların hepsinin depremi aslında bütün evlerinde tabii ki bütün konutlarında ama bu arkadaşlarımız sağlık merkezlerinde enkaz altında kalmışlar. Mesela İskenderun'daki hastane bugün tahliye edildi onun bir kanadında. Arkadaşları enkaz altındayken çalışmaya devam etmek zorunda kalmışlar. Gerçekten büyük bir acı, büyük bir çaresizlik ve trajedi var. Aslında biz burada gönüllü listelerimizi ilk saatinde oluşturup bakanlığa teslim etmemize rağmen nedense üniversite hastanelerini, nedense dernekleri, nedense sivil toplum kuruluşlarını, nedense bazı yardım kuruluşlarını toptan reddediyorlar. Yani çok ilginç bir şey ve e, yani... Orada enkaz altında ya da güvenli diye kendilerine ruhsatı gösterilen büyük o rezilansları tutmuşlar daha güvenli diye ve orada enkaz altında kalmışlar. Ya aldatılmak var burada yani çok korkunç tabii korkunç boyutları var bu işin. Ayşegül? Evet. Gazeteci Çiğdem Toker'in bir yazısı var hastane enkazında ölmek diye. Ee, o hem e, ekonomik açıdan da bakıyor e, konuya e, sayısız şehir hastanesi yapıldı diyor o şehir hastaneleri yapılırken acaba bu binalar güçlendirilemez miydi diye soruyor. Yerinde bir soru çünkü sağlık hizmetinin yapılamadığı yerde e, barınmayı sağlasanız bile yaşam çok zor. E, hocam ben e, bir, hep ikinci basamağı konuşuyoruz. Hiç e, gittiğinizde birinci basamakla ilgili bir izleniminiz oldu mu? Sağlık hocakları ne durumda? Çünkü onlar da bağışıklama açısından ve e, gebe takibi, e, bebek takibi açısından çok önemli rollere sahipler. Şimdi Antakya'da, Adıyaman'da ve aslında büyük ölçüde Kahramanmaraş'ta da sağlam kalmış gibi görünen binaların olduğu yer birazcık Kahramanmaraş diyebiliriz. Ama Adıyaman'da ve Antakya'da neredeyse hani enkaz olmayan bina yok, toz, toz olmuş her şey. Dolayısıyla buralarda zaten çok ciddi bir hasar almış bütün sağlık merkezleri. Adıyaman'da bir sağlık merkezi, o Adıyaman Tabip Odası Başkanı da aynı zamanda onun binası sağlam. İstanbul Tabip Odası'ndan gelen yardımla birlikte iki tane de karavan, karavan getirmişler bölgeye. Gebe takipi için bir sistem oluşturmuşlar kendi imkanlarıyla. Bu arada sağlık müdürlüklerinin e, bu e, birinci basamak çalışan aile hekimlerine büyük bir e, neredeyse mobbing yani yıldırma yöntemiyle ve e, yakınlarını kaybetmiş, evleri enkazı altında, pijamalarıyla sokakta kalmış, birinci basamak çalışanlarını çalıştırmaya zorladıkları, güvenliği Olup olmadığını bilmediğimiz binalarda. <gülüyor> Binalarla ilgili de şöyle bir efsane sürüyor. Bu bina depreme dayanıklı dediler. Şimdi yani çok ilginç. Zaten ikinci artçı depremde birçoğu gitti biliyorsunuz. E zaten birinci depremde kalmışsa depreme dayanıklı demek değil de hani o depremi atlatmış yani dolayısıyla. E aslında yani çok e, bu afetlerde afet koordinasyonu Afet'in felakete dönüşmemesindeki en önemli basamak belki de ve bütün hepsini kapsayan bir çatı yaklaşım ama dramatik olan şu ki afet koordinasyonunun olmadığını sadece bir afet bürokrasisinin olduğunu tespit etmiş olduk biz. Birinci basamağın restorasyonu için... Sivil toplum kuruluşları, Antakya'daki tabip odası, oradaki tabip odası başkanı, orada TTB'nin çadırı, orada sağlanan, işte boyun eğmeyen eczacılar var, işçi partisinin ya da e, başka partilerin, muhalif partilerin e, çadırları var. Büyük hizmet yapıyorlar. Ama yeterli mi? Hayır. Yani ben yani orada dialize girmesi gereken insan ne yapıyor? Orada şeker hastası olan insan ne yapıyor? Bu soruların karşılığı kayıt ve otomasyonda da yok. Bunun ipucuna erişmeye çalıştık. Hani siz diyorsunuz ki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 200 kişi yönlendirdi. Peki bu kişiler nerede barınacak? Nerede tuvalete evet. gidecekler? Nerede ellerini yüzlerini yıkayacaklar? Çünkü oradaki arkadaşlarımız diyor ki bize yardıma gelenler ikinci gün falan e, pes ediyorlar edersiniz ona da bir şey diyemiyorum çünkü orada arabanız yoksa sokaktasınız yani e, kardiyovasküler cerrahların çadırları vardı falan gece kalmamızı sağlayabilecek imkanlar bunlardı. Yani çok çok ciddi bir e, ne diyeyim afet koordinasyon sorunu var zaten afete hiç hazırlanmadığımız o kadar açık ki yıkılmış bir mahallenin ortasında 3-5 tane bina sapasağlam kalmış. İnsanlar da aldatıldıklarının o kadar farkındalar ki diyor ki bunu binanın sahibi kendisi yaptı. O bir köylü ama o sağlam yaptı onun için duruyor. Yani iki katlı bina bütün sokak yıkılmış duruyor. Ya da bir tane Maraş'ta binaya yaklaşıyorsunuz camında bir tane ufacık çatlak yok. Ünlü bir mimarın ismini söylüyorlar. O yapmıştı bunu buraya bir proje nedeniyle camı çatlamamış yani yıkılan mahallenin ortasında şunu çok açık bir şekilde görüyorlar. Yani afet bölgelerinde afete dayanıklı bina yoktu. Dayanıklılığı bırakıp güçlendirilmiş yani içinde insanın ölmemesini sağlayan bina yoktu. Afetin en önemli ilk üç günü için anlatılanlar ise zaten İnsana dehşet veriyor mesela Adıyaman'da şunu söylüyor oradaki insanlar enkaz başına gelen amatör topluluklar vardı o amatör topluluklar yani devlet yoktu ilk 3-4 gün ama o amatör topluluklar sürekli valinin telefonuyla bizim enkazımızı yarım bıraktı ve başka yerlere gitti diyor yani torpille enkaz arama gibi bir şey anlatıyorlar. Yani dilerim bu bir efsanedir yani dilerim bu doğru değildir yanlış korkunç şeyler bunlar ilk üç günde böyle geçti biz gittiğimizde yedinci gündü ortalıkta en bol bulunan şey şişelenmiş sulardı çünkü sivil toplum kuruluşları getiriyordu ilaç dağıtmaya çalışan ki kitap çok iyi çalışıyor bunu burada söylemem lazım. TEP, TTB, muhalif partilerin kendi çabalarıyla kurdukları orada e, çadırlar. İşte Türkiye Eğitim Derneği gibi gerçekten insanı e, çok etkileyen, böyle e, inanılmaz çalışmalar yapan e, gruplar. Ama e, koordinasyon olmadığı zaman e, bütün bunlar e, oradaki sağlık sorunlarını gidermeye de e, bir salgın olasılığını e, bastırmaya da asla yetmeyecek tabii ki. Evet. E, hocam o zaman e, tekrar birinci basamağa dönünce tabii birinci basamağı çok önemsiyoruz da e, aile sağlığı e, merkezindeki hekimlerin hep söylediği bir konu var ya bizi ne olur şu apartmanların içinden kurtarın diyorlar eski sağlık ocakları böyle sevimli sağlık ocakları vardır tek katlı e, o düzene geri dönelim diyorlardı. İstanbul'daki hekimlerde aile sağlığı hekimleri de şimdi onların uyarılarının da bence ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Çünkü apartman çöktüğünde aile sağlığı merkezleri de kullanılamaz hale geldi ve çöktü tabii ki. Ondan dolayı belki aile sağlığı merkezlerinin konumlanışı, yapıları da tekrar göz önüne alınmalı. Özellikle deprem bölgelerinde Burası çok büyük bir uyarı verdi diye düşünüyorum. Aslında Ayşegül bize o uyarıyı Covid salgını sırasında almıştık. Nezne nasıl almıştık? Şimdi hatırlayınız Covid salgını ilk çıktığında, daha doğrusu Türkiye Covid salgınının bizim coğrafyamızı da ayırmayacağını kabul ettiğinde, yani büyük bir şey vardı ilk başta biliyorsunuz umut, terkin ve iyimserlik vardı. O üç cümleyi, o üç kelimeyi hiç unutmayacağım. O üç kelimeyle berteraf edeceğimizi düşünüp kabul ettiğimizde. Şunu söyledik biz aile sağlığı merkezlerinin her birini birer sahra hastanesi gibi konumlandırın bahçelerinde alabilsinler bu örnekleri ve bu hastalara bahçelerinde bakabilsinler açık havada bakabilsinler ve gezici birlikler haline de bir ölçüde getirmemiz lazım yani işte e, karavanla ulaşmak. Her köşe başına bir test merkezi kurmak gibi. Ama inatla yerlerinde tuttular biliyorsunuz. Ve çok sayıda aile hekimi arkadaşımız kaybettik bu yüzden. Yani e, afetin ortasında siz... E, uçağı kullanan pilotu kaybediyorsunuz. Düşün havada bir uçak var, arıza yapmış ve oradaki pilotu gözden çıkarıyorsunuz gibi bir durum yaşadık. O zaman da söyledik bu aile sağlığı merkezlerinin ve aslında biz Covid salgında şunu söyledik. Aşırı merkezileşme ve akıllı binalar denilen ki hiçbirisi akıllı bina filan değil bizdekiler. Akıllı binaların kötü taklitleri bu da bu da ortada. O büyük binalar ve çok insanın kullandığı asansörler hep bir tehdit olacak. Şimdi şunu biliyoruz biz, bu çağın son salgını filan değil de bu. Yani ve en kötü salgını da değil de aslında. Ya yani çok mesajı vardı Covid'in aslında. Evet tabii Ayşegül'in bahsettiği ve e, hani geçmişe biraz e, dönmek ister gibi değerlendirilebilir sağlık ocakları gerçekten de. O sağlık ocakları, o tek katlı binaların e, bir verdiği bir güven vardı. O bir semboldü aslında. <gülüyor> ama biz istediğimiz kadar bunu tırnak içinde söylüyorum. Bana kızmasınlar ama hani romantik yaklaşımızı bir kenara bırakalım. Bu tabii e, inşaat sektörünün işine gelen bir yaklaşım değil. Onun için bu olmayacaktır. Çünkü e, ben bu konuda karamsarım. 99 depreminden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dendi. Geziden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dendi. Covid'den sonra dendi. Her şey eskisinden beter oluyor. Yani evet, şu anda evet. orada yaşanan acılar, o felaketten sonra dersler çıkarılacak ve insanlar yaptıkları hataları almayıp geri dönecekler değil. Aynı hataları oralardaki o yıkılan, mahvolan bölgeyi yani yeniden inşaat alanı nasıl getirebiliriz, nasıl rant kazanabiliriz. Bunların peşinde olacaklardı. Umarım yanılırım. İnşallah yanılırım. Ne olur yanılayım. Sistem değişikliği gerekiyor aslında. Yani, yani... Yok, bir şey lazım yani Türkiye, yönetim Türkiye'den, değişikliği gerekiyor evet. Köşe yazısında vardı yani Türkiye'deki politikacıların ve parlamentonun müteahhitlerin denetiminde ve müteahhit kontrolünde olan bir sistemimiz var bizim. Yani onun için pek öyle kolay kolay o sistem değişmez. Gerçek bir sistem değişimi lazım. Neyse çok uzatmayayım. <gülüyor> Bu hak sağlığı uzmanlarının hatay raporu. E, evet. Anlıyor o İlginç bir rapor. E, Afatın gecikmesinden bahsediyor. Şimdi burada da büyük bir kamplaşma var. Tabii ki e, senin anlattıkların bütün tep odalarından giden, üniversiteden giden, tıp fakültelerinden giden arkadaşlarımız o bölgede çalışan Oralı dostlarımızın yansıttıkları ve muhalif yayın organlarında anlatılan gerçekçi bir şekilde anlatılan bir tablo var. Bir de hani karşı tarafta yuvar şey yolunda siz bozguncusunuz diyor. Evet. Ve insanlar birbirlerinden dinlemiyorlar, birbirleriyle bir iletişim de olmuyor. Şimdi bir kısmı afat gecikti, kent 48 saat yalnız kaldı diyor Halk Sağlıkları uzmanlarının raporu. Evet. Birçok insan bunu dile getiriyor ama bir kısım insana da bakarsanız, yo afat her şeye hakim, AFAD'ın üzerinden gitmek lazım, ne bu ahbap çavuş bilmem neler falan diye. <gülüyor> bu da var yani, bu konuda ne diyeceksin? Yani bu afatın durumu nasıldı? Afatın sağlık çalışanları var mı? Hani bir e, mezun olduğu okul liderinin anladığım kadarıyla. Ee, bu konuyla uzmanlığı bağdaştırmam pek benim mümkün değil ama e, ne diyeceksin bu AFAD'ın var mı bir sağlık kolu? Bilmediğimizi soruyorum. Ee, yani şöyle afat çadırlarında sağlık hizmeti yürüten gönüllü tıp öğrencileri ve dünya doktorları gibi bazı koordine edilmiş gönüllüler vardı Maraş'ta. Maraş'ta rastladık buna. Ama e, yedinci gündü ben gittiğimde biz gittiğimizde. Yedinci günde gittiğimizde gördüğümüz şey şuydu. Yani sağlık bakımcılığı kanlığının koordinasyonuyla Antakya'daki o Sahra Hastanesinin bahçesine daha doğrusu Antakya Hastanesi'nin bahçesine kurulan o Sahra Hastanesi dışında arkadaşlarımız sağlam kanatlarda çalışmaya üstlerindeki pijamalarıyla zorlanıyorlardı evlerine girip üstlerine bir şey alma ihtimalleri. Olmayan arkadaşlarımız bir yıldırma yöntemiyle bir türlü gönüllüler hareketlendirilmemişti. Ve şöyle söyleyeyim evet Antakya tabii ki çok daha şeyin sivil toplumun aktığı yer olmuş ama Adıyaman'a sorarsanız ki Adıyaman mevcut iktidarın oy deposu aynı zamanda biliyorsunuz. Hepsi de cümleye öyle başlıyorlar zaten ve beşinci güne kadar hiç kimseyi görmediklerini söylüyorlar. Oraya gel gelen e, bazı yardım kuruluşlarının çadırları ise bürokratik olarak e, alınmış ellerinden. Biz bir inceleyip de verelim denilmiş. Hatta orada e, Türk Tabipler Birliği'nin ve Cem ortaklaşa çalışmasıyla bir çadır kent kurulmaktaydı. Çadırlarımız AFAD'ın elinde ama biz eski çadırlara buradaki yerel e, ustalarla bir kazık çaktırdık ve onlarla kuruyoruz. Hatta ortaya güzel çay düzenekleri falan yapmışlardı. E, onların da tabii ki tuvalet sorunu vardı. Oradaki en büyük sorun bütün gezdiğimiz yerlerde buydu. Birinci basamakta çalışan arkadaşlardan sağlık merkezleri sağlam kalan kaç kişi var onu bilmiyorum. Adıyaman'daki Tapa sağlam kalmıştı. Adıyaman Tabip Odası Başkanı ama Antakya Tabip Odası Başkanı çadırda, TTB çadırında e, ve gezici birlik şeklinde hizmet e, verdiklerini ve o şekilde sürdürdüklerini söylüyordu. Birinci basamaktaki arkadaşlarımız yöre insanıyla da son derece içli dışlı oldukları için bırakamıyorlar zaten ve nerenin ucundan tutabiliyorlarsa oradan da tutup devam ediyorlar. Ancak bu dağınık dağınık yapılan hizmetlerin otomatizasyonu, otomasyonu daha doğrusu ve Kayıt sistemiyle merkezle bağlantıya sokulması çok önemli biliyorsunuz. Çünkü e, bu kayıtlara erişim olmazsa ne yaptığınız aşılama, ne verdiğiniz ilaçlar, ne sevk ettiğiniz hastaların yakınlarının sorularına cevap. Kayıp bir sürü hasta var. Biz Ankara'da falan da bunların peşine düştük. Çok yani orada AFET organizasyonunun yapması gereken sorunlar ama AFAD'ın e, bürokratik olarak daha çok o bölgede kendisi afetse de olan arkadaşlarımızın mesai takipleri konusunda koordine olduklarını ve gelen giden yardımları ırk, din ve politik görüşe göre tasnif ettiklerine tanık olduk. Yani buna tanık olduk. Dolayısıyla evet 48 saat Hasuder orada çok iyi çalışma yapıyordu. Onlarla da bir araya geldik. Belediye ile falan da temiz su için çalışmalar yaptılar. Ve size şunu söyleyeyim. Tabii ki biz dernek olarak orada da bulunduğumuz için çok sayıda yabancı yardım kuruluşu da e, kime teslimat yapalım? Elimizde şöyle bir malzeme evet. var diyor. Mesela hipoklorit oluşturan bir kit vardı. E, asla devlet organizasyonu olan bir şeye yardım etmek istemiyorlar çünkü o bizim özene bözene hazırlanan o günlerce insanların hazırladığı sandıkları tırlar getirip ortalıklara atı vermişler ve bunları teslim edecek hiç kimse yok. Organizasyon olmadığı için isme teslimat istiyorlar. Yani hep güvenilir bir isme. Teslimat istiyorlar. Dolayısıyla evet şu anda sivil toplum kuruluşları dahil bütün yardım koridorunun açılması ve işler hale getirilmesi o bölge açısından çok büyük önem taşıyor diye biz notumuzu biz de rapor çıkardık evet. ve koyduk. Çünkü dedik ki buna yetebilmek mümkün değil. Sorunun çapını kabul etmek lazım. Zaten hazırlıksız yakalanmış bir kuruluşun. Orada kurtarıcı olmasına bu kadar büyük hasar varken hiç kimse güvenmiyor ve güvenemiyor. Onların da bütün yardım koridorunu açarak yardımcı olması lazım. Bizi en çok ürperten şey bu İl sağlık müdürlüklerinden de gelen arkadaşlarımızla konuşmaya çalıştık. Tuvalet sorunu nasıl hallolacak sizce? Olacak hocam olacak. Bu cevap çok kötü bir cevap. Yani nasıl olacak peki? E, mobil tuvaletler olması falan bir çözüm değil ki uygun akacağı bir kanalizasyon sistemi lazım. Bir de bu sadece anlık kesitsel bir sorun da değil. Çevresel bir sürü şey de var, e, belirleyici de var. Dolayısıyla illa ki biz yapacağız. Biz yapmazsak kimse yapmayacak. E, ölen ölecek, kalan kalacak gibi bir tutum izliyorsunuz. E, izlenim alıyorsunuz. E, burada taraf olmamak falan mümkün değil ki. Zaten evet taraf oradaki insanların çaresizliğinden taraf oluyorsunuz yani. Peki. Ayşe'nin sorun var mı yoksa bir müzik arası verelim mi? E, şey hocam bir de e... AFAD'ın haricinde UMKE'ler vardı orada aslında. Evet. Hani AFAD sağlık değil, UMKE'ler sağlık. UMKE'ler yaygın mıydı? Ee, orada da tabii çok meslektaşımız çalışıyor umke, evet. UMKE'lerde. Onlar ilk e, travma dönemi, ilk başlangıç, <gülüyor> inkazdan çıkarılan o travma dönemi çok işlevsel oluyorlar, <gülüyor> olmuşlar. E, ama orada çalışan sağlıkcı e, arkadaşlarımız, e, bu, yani bu yardımın süresi bu kadar artık. Bundan sonra başka şeylere ihtiyacımız var. İşte nefrologlara ihtiyacımız var, saha epidemiyologlarına ihtiyacımız var, pediatristlere. Oradaki pediatristler çok perişan durumdaydı çünkü. Genel cerrahlara vesaire gibi ama ilk başta gerçekten çok özveriyle ve önemli şeyler yapmışlar. Çadırlardaki donanım tabii çok ilkel. Oralarda hizmet vermeye çalışıyorlar. Yani başka ülkelerde şimdi gidip orada gemi hastaneler, sahra hastaneler falan kurdular bildiğim kadarıyla. Biz oradayken e, mesela Adıyaman'da ben sadece Meksika'yı gördüm. İskenderun'da o yıkık hastanenin karşısında Hint ordusunun bir saha hastanesi vardı. Yeni yeni bu gemi hastane falan geliyordu. Ama çok yabancılıyorlar onu. Yani ambulanslar falan oralara pek bırakmıyor anladığım kadarıyla. Bizim başımıza Covid de gelmişti bu çok ilginç bir şekilde. En iyi koordinasyonu yürüten hastanelerden biriydi benim hastanem ambulanslara tembih edildiğini söylüyordu hasta yakınları hocam sizin hastaneniz diye bırakmak istemiyorlar bizi çünkü siz o ilaçları vermiyormuşsunuz öyle diyorlar diyorlardı yani böyle böyle şeyler oluyor çok ilginç bir şekilde bütün afetin ortasında gözleri açık sürekli e, bir şey tarıyorlar yani ve onları ayıklayıp ayırmaya çalışıyorlar peki derseniz evet. bir müzik arası e, karpsudan bir günciyiz bir Neşet Ersaş bestesini yorumlamış. Neredesin sen? 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında konuğumuz Prof. Doktor Esin Şenol. Kendisiyle bu felaket deprem bölgesinde ki gözlemlerini konuşmaktayız ilk bölümde. orada bitenleri sağlık ocaklarının durumunu Madıyaman, Antakya Kahramanmaraş'ta sağlık merkezlerinin ee, Çalışamadığına e, değindik daha doğrusu çok aksadığını, çok yıprandığını, yıkıldığını e, ama sözü Ayşegül'e bırakayım. Bir Şimdi aile sağlığı merkezinden de e, tabii bizi aile sağlığı merkezlerinden de dinliyorlar. E, Ege Tabip Odaları'ndan bir ekip Türk Tabipleri 1'inden şu anda e, Nurdağan'da bizi dinliyorlar. Ee, acaba e, Esin hocamız neler diyecek diye e, selamlar Nurdağdan demiş aile sağlığı e, hekimleri de. Ne de selamlar öyle büyük bir şey ki yani yaptıkları çünkü. Peki e, Esin biraz daha enfeksiyonlara odaklanalım Hadi. sonra tekrardan geriye döneceğiz son bölümde. E, şimdi özellikle bu gastroenteritler yani e, e, ışık ile bulaşan kanalizasyonun içme suyuna karışması ve buradan besinlerle içme sularıyla bulaşan enfeksiyonlar bir de solunum yolu enfeksiyonları. Evet. E, Talat Kırış'ın yazısını okudum. Talat'ın yazısında da ısrarlan e, solunum yolu enfeksiyonlarından şikayet eden çok fazla çocuğun e, sağlık merkezinin evet. işlerinden bahsiyordu. Biraz sen gözlemlerini senin söyleyeceklerin çok önemli bir enfeksiyoncu olarak önce bir saptama yapalım sonra da neler önerirsin yani aşıda altyapıya kadar oraya geçeriz. Önce şunu söyleyeyim tabii ki sanitasyon dediğimiz şey bizi güvenli tutan yani insan ve evcil hayvanların dışkılarının karışmadığı sular çok önemli. Temizlenmek de çok önemli ve kullanmak da her türlü ihtiyaç için çok önemli. Bunun bu erişimde değil. Söylediğim gibi oradaki sağlık çalışan arkadaşlarımız da... O bizim yardım olarak gönderdiğimiz giysilerin bile giydip çıkarılacağı bir ortam henüz yoktu. Şimdi de olmadığını düşünüyorum ee, bölgede hala. Dolayısıyla barınak sorununun yanı sıra bu sanitasyon sorununun olması tabii ki e, sınırın öbür tarafında da Suriye'de alarm yükseldi. Kolera gibi hastalıkların olması bizi neyin beklediğini gösteriyor. Şu anda belki viral e, enteritler yani e, rotavirüs gibi, norovirüs gibi şu anda belki gördüklerimiz onlar ama insanlar bir araya gelebildiğinde görmeye başlayacağımız dizenteri, kolera gibi salgınlar önümüzdeki 2-4 hafta içinde o olma ihtimali çok yüksek. Çünkü katı atıklar, sokaklarda tuvalet ihtiyacının giderilmesi mümkün olmuyor. Şu anda salgını başlatmayan insanların bir araya gelememesi dağınık olması hı hı. E, geldikleri zaman başlayacak. İkincisi sonum yolu infeksiyonları evet pediatrist arkadaşlarımızdan gelen notlar özellikle bu grupa beta hemolitik streptokokal enfeksiyonların arttığını düşündüklerini çünkü boğaz ağrısıyla ve tonsillitle gelen çok sayıda hasta olduğunu ama test yapamadıkları için hızlıca bir antibiyotik vererek hastaları yolladıklarını söylüyorlar. Biz e, salgın e, konusundaki en büyük riskin tuvalet problemi, kanalizasyon problemi ve temizlik için harcanacak o günlük 20 litre suya erişimin olmama sorunu olduğunu düşünüyoruz. Katı gıda atıkları sokaklarda ve çöp toplanamıyor. Aslında sivil toplumunu çok güzel yapabilir ama o yardım koridoru açılmayınca yapamıyor tabii ki. O çöplerin nereye atılacağı da bilinmiyor. Bir biliyorsunuz şöyle bir söylenti var. Ona bir açıklık getirmek istiyorum. Ölü bedenler bir an önce toplanmalı, salgın kaynağı olacak. Hayır, ölü bedenler salgın kaynağı değil. Bunu tekrar söyleyelim. O bölgede ancak özel bir salgın varsa e, ona dikkat etmek gerekir. En son düşüneceğimiz şey o insanlar çünkü bölgeyi biraz da e, bu yüzden bırakamıyorlar. Düzgün bir şekilde enkaz kaldırılmayacak diye. Bizim şu andaki en temel sorunumuz yıkanmak için tuvalet ihtiyacı için kullanabileceğimiz temiz bir suyun ve tuvalet ihtiyacının giderilmemesi barınaklarda bir araya gelme başladığında bütün bunların hızlandığını göreceğiz. Dün Avrupa e, Hastalık Önleme Merkezi bir rapor koymuştu. E, artıyor diyor. İshal vakaları ve Zatürre vakaları. Zatürre vakalarının artması kaçınılmaz. Zaten yani solunan hava, solunan enkaz, viral infeksiyon sıklığındaki o kırılganlığa bağlı artış ve tabii ki bazı zincirlerin hiçbir şekilde korunamaması. Ee, orada siz işte çorba kuyruğunda, çay kuyruğunda insanlarla iletişim kurarken ağız ağızasınız. Herhalde ilk başlayacak ve ilk gözleyeceğimiz şey bunlar olacak diye düşünüyorum ben ama tabii ki. Ee, hepimiz şunu biliyoruz adını tarihin yapraklarında bıraktığımızı düşündüğümüz pek çok vektör aracılıklı hı hı. ben mesela doçentliğe çalışırken en zorlandığım konuydu tifüs konusu falan görmediğiniz hastalıkları oturtamazsınız evet. ya yani o etkeni olan şeylerin adını ezberlemeye falan çalışırken böyle epeyce bir beynimi patlatmıştım o hastalıkların falan bitler, pireler, keneler aracılığıyla uyuzla ilgili durum yani uyuz bir araya gelince ve giysi değişimi ortak. Bunların henüz hiçbiri başlamadı. Yani şöyle söyleyeyim, insanlar orada hala Afet'in ilk günlerindeki kurtarma çalışmalarının içinde çay çorba ne bulursa yaşayıp sokaklarda yaşıyorlar. Bir araya gelinen o konteyner şehirlerde falan bütün bu söylediklerim çok daha büyük önem taşıyor. Çadır, çadırların olduğu bölgelerde çadır nizamı mesela o Adıyaman'daki TTB'nin şeyi yönergeye çok uygun. Çünkü inşaat mühendisi çağırmışlar, mimar çağırmışlar, bölgede kim varsa çağırmışlar yani yönergeyi denetlesin diye. Hani çünkü çok aslında erişim kolay bu tür şeylere, yönergelere falan. E, ama e, diğer çadır e, şi, e, hastanede mesela nizam çok uygunsuzdu. E, buna yönelik zaten TTB'nin paylaşımları da vardı. Evet. Aşağı. Şimdi yavaş yavaş e, depremi kapayacağız, e, TÜİK konuşacağız ama depremle ilgili e, son sorumda e, yeniden bağışıklama konusunda bahsediyoruz. Evet. E, Özellikle ilk aklımıza gelen kızamık gibi e, salgın hastalıklar gelir. E, bu türlü e, konularda özellikle çocukluk hastalıklarında bağışıklamada e, bir e, eksik görüyor musunuz? E, bir de ekstra bağışıklama e, bir kampanyaya gerek var mı? 99 depremini incelediğimde o dönemde e, analım doktor Füsun sayın bir yazısı var Sağlık Bakanlığı'na. O karşılık da buluyor ama. E, demek ki o zaman diyalog da varmış hani bir şekilde birçok aksaklığa rağmen e, kızamık e, aşısı kampanyası başlıyor acaba böyle kampanyalara e, benim aklıma kızamık dışında gastroenteritler akla gelince yeni kuşak aşılar 99'a bakınca geldi rotavirüs aşısı gibi Hani böyle şeyden acaba kampanyalarına gerek olur mu veya arttırmak gerekli mi kampanya yapılmasa bile aslında bizi bekleyen bu kolera için bile kolera oral aşıları var ve Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla bunlar temin edilebilir aslında. Evet, zor bulunan, zor erişimdeki aşı, erişimde, erişimi zor aşılar ama şu anda bütün dünyada bütün yardımı Türkiye'ye aç, açtı yani. Dolayısıyla bu iletişim kurulursa o da bulunur. Ee, bu salgın alarmlarının doğru kurulması çok önemli gerçekten bu aşılama için de çok önemli olacak kızamık su ve kabakulak gibi hastalıkların çocukların bir arada ba barındığı yerlerde eksik aşılamaya bağlı olarak salgın yapabilme potansiyeli yüksek ama o çocuk Çocuk felci de bir yandan düşünülmeli çünkü evet sınır ötesinde Hı, Suriye meselesi var ve onlar da büyük bir afette uğradılar ve onlar da bir e, insani yardım koridorunun açılmasına çok muhtaç durumdalar. Dolayısıyla e, karşılıklı bir alışveriş olması kaçınılmaz. Yani salgın hastalıkları önlemenin yolu onlar hastalık getiriyor diye sınırları kapatmak değildir. Her türlü tedbiri alıp bilimi masada tutup bütün insani koridoru açıp herkese yardım etmektir ve bugün Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın çok etkileyici bir mesajı vardı. Hiçbir afet tek başına yaşanılmıyor aslında bütün dünya yaşıyor diyor. Bunu unutmayalım yani onun için o bölgenin hastalıklarıyla biz de içli dışlıyız biz bu bölgeden o bölgenin. Bütün hastalıklarıyla da içli dıştayız. Dolayısıyla evet aşılamalar çok önemli. Gezici birliklerle yapılabilir. Bir kısmı bunların canlı aşı ama canlı aşıları gezici o karavanlarda saklayabilecek imkanlar ve olanaklarda söz konusu. Ee, bir an önce evet birinci basamak e, onarılmalı ya da e, mobilize edilmeli. Yani Türkiye'nin şu andaki sağlıktaki kaynağı. Ayrılmadan, ayrım yapılmadan bütün meslek odalarıyla ve üniversite hastanelerinin elemanlarıyla açılıp birinci basamağı restore etmek üzere ki biliyorsunuz bölgedeki çukurova falan da kapandı şimdi sadece şey değil yani sadece deprem bölgesi değil onlara hizmet verenler de şu anda. Birer birer şey dışı kalıyorlar yani hastaneye yok ortalıkta bir gibi bir durum olacak onun için aşılamayı hızla takviye etmeliyiz ki en azından önümüzde çıkacak bir salgında aşıyla önlenebilir hastalıkları görmeyelim hastanelerde kızamık kızamıkçık suç çiçeği çocuk felci bunların hepsini gözden geçirilmesi hatta kolera aşılarının elde bulunması bunların hepsi çok önemli. E, TÜİK raporuna geçelim dedi. galiba Ayşegüler yanlış anlamadıysam ondan önce bir daha soracağım e, Gazi Üniversitesi Fakültesi eğitimi e, online yaptınız mı sizde? E. Bir kısa ara verdik Selim ama çok direndi bizim yönetim online olmasın diye şimdi başladık tekrar yüz yüze eğitime bir on gün ara verdik ama orada bir sınav ertelemesi filan oldu ama biz tabii ki beşleri altıları kastediyorum bunda ilk üç sınıf online olacak gene çok mutsuz verici bir şey bu. Ya zaten mutsuzluk demek yani şu e, kargaşada mutluluğun meyvesini anmak tuhaf da. Şöyle diyeyim bu çocuklar yurtlarda kalıyorlar ve şu anda onların ciddi bir barınma sorunları var. Çünkü online eğitim dediğiniz şey <gülüyor> siz memleketinize dönün de bir bağlanalım gibi bir şey değil. Onun da bir altyapı ve donanım ihtiyacı var o çocukları. Şimdi onlara barınacak yer aramak konusunda da yani sayısız e, işi Burada her aydın, e, her toplumsal sorumluluk hisseden kişi aynı anda sayısız işi yaparak ben ona şöyle diyorum kapağı açılmış bir barajı elinizdeki kovalarla boşaltmaya çalışıyorsunuz sel olmasın diye. Şu anda hepimizin yaptığı o çocukların da barınağa ihtiyacı var. Bir kısmımız evet. evlerine filan alıyor. Yani nereye Biz kadar? Yurtları boşalttınız. Evet, evet. evet, evet. boşalttırdılar bir gün içinde. Evet. En hızlı yapılan şeylerden birisi <gülüyor> Her seferinde üniversitelerin kapatılması ve o yurtların boşaltılması çok hızla yapılıyor. Yani üstelik de böyle bir şey fikir insanın aklına geliyor ama bu üniversite öğretim üyeleriyle, öğrenci dernekleriyle, bu konuyla ilgilenen uzmanlaşmış kişilerle getirisi götürüsü bir konuşulur falan. Hayır öyle olmadı. Tek bir kişinin aldığı kararla birden beri bir gece boşaltıldı yurtlar. İşin ironik ama acı olan tarafı da bu kararı alan kişinin uzaktan yakından üniversiteyle ilgisi yok yani. Evet. Evet. Ben oraya bir not ekleyebilir miyim siz? Evet. Biz çünkü raporumuza da koyduk bunu. Hatta koyalım mı koymayalım mı diye düşünerek koyduk. Ee, oradaki en önemli sorun bence şu anda Türkiye'deki en önemli sorun diyebiliriz. Salgında da ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi orta kademede bir yönetici yani altında hekimlerin çalıştığı üstte de Sağlık Bakanı ile direkt iletişim kurabilen bir yöneticiden söz ediyorum. Adını koymayayım ben. Diyorsunuz ki bir soruma hiçbir sorun yok diyor. Evet. Çalışanlarla ilgili bir sorun var mı? Yerine yok. geçelim mi? Hiçbir sorun yok diyor. Peki onlar AFET'e uğramadı mı? Durumları çok kötü değil mi? Herkesin algısı başka hocam. Onlar çalışıyor diyor. Tamam peki. Sonra diyor ki Sağlık Bakanı uğradı diyor. Söylediniz mi onlara bu kötü kanatta çalıştığın arkadaşlarımızın arabalarda yatıp kalktıklarını? Şimdi yok. biyolojik birer makine haline dönüşmüşler ama iflas eder bu bedenler diyoruz. Söylemedik diyor, hiçbir sorunumuz yok dedik diyor. Yani şu anda herkes birbirine, her şey yolunda diye bir masal anlatıyor. Bir masal bu. Yani salgında da aynısı oldu. Onun için sorunun boyutunu kavrayıp mı yanlış kararlar veriyorlar, yoksa insanlar onlara sorun iletmekten o kadar korkuyor ki, sorun ilettikleri zaman görevlerinden oluyorlar falan gibi tuhaf, yani ilkel korkularına mı yeniliyorlar bilemiyorum. Evet, evet Ayşegül, TÜİK soru. Evet e, biz yine bu programı yapardık deprem olmasaydı bence. Çünkü e, beklediğimiz TÜİK verileri açıklandı bu kargaşa arasında. Ama onu da kaçırmadık diye düşünüyorum. Herkes hani o TÜİK verilerine bir göz attı. E, kaba ölüm hızını inceledi. Ee, hangi hastalıklardan dolayı e, Türkiye'de ölüm nedenlerinin değişti mi değişmedi mi e, diye baktı özellikle hekimler incelediği istatistikçiler de belki incelemiştir e, kaba ölüm hızının arttığını gördük zaten. E, ciddi biçimde arttığını 2020-2021'de salgınla birlikte. 2020'de e, ölüm nedenlerinde değişiklik olduğunu gördük. Solunum yolu hastalıkları ikinci sıraya yükselmiş. Demek ki çok de, çok ciddi bir fark olmuş. E, Esin Hocam sizin görüşünüz nedir? Siz bakabildiniz mi e, TÜİK verilerine? Tabii. Şimdi TTB Pandemi Çalışma Grubu olarak bizim aramızda ee, bilişimci, yazılımcı arkadaşlarımız, buradan Güçlü Yaman'a çok sevgilerimi iletiyorum. Büyük bir çabayla ve bütün atakları göze alarak, bütün saldırıları göze alarak e, elde muhalif belediyelerin defin verileriyle modellemeler yaparak aslında bu rakama çok yakın bir rakamı ortaya koydu. Ve biz de bu rakamı paylaştık. Ölüm mesela şu anda bu deprem bölgesindeki ölüm sayısından çok çok fazla böyle o detay şu anda beni çok şey yapmıyor yani çünkü orada herkes enkaz altında gibi düşünerek davranmamız gereken bir zaten boyutu gözle görülen korkunç bir afet var ama pandeminin biz bir afet olduğunu anlatmakta zorluk çekiyorduk bu nedenle de işin ciddiyetini kavramak ve kavratabilmek için bu rakamlar çok önemliydi. Ve Dünya Sağlık Örgütü de aslında not koydu. Türkiye, Hindistan gibi ülkeler doğru verileri vermiyorlar. Hindistan'ın verilerini 10'la, Türkiye'nin verilerini 3'te çarptım deyip buna benzer bir modelemi koydu ortaya. Nasıl hesaplanıyor? Önceki yıllara göre fazladan ölüm rakamları Pandemi varsa, öyle bir afet varsa afet tanesine yazılıyor. Yani bunların bir kısmı doğrudan COVID'le ilişkili, bir kısmı da COVID nedeniyle hastanelere giremeyenler ve bakılamayanlar. Birinci senede bu veriyi önümüze koymuş olsalar da, ikinci senede kurulacak strateji çok belliydi. sarra hastanelerinin yapılması, COVID bakan hastanelerin ayrılması vesaire gibi. İkinci sene farkındaysanız, Aşının yapılmış olmaya başlanmasına rağmen çok daha yüksek bir ölüm rakamı var. Bunun nedeni en çok, hadi biz aşıyı da verdik, tedbirleri kaldıralım tutumuydu. Yani sen tedbirleri kaldırdıkça ölüm artıyorsa tedbirleri kaldırmamalısın aslında. Denklem kurabilmek için bu ölüm rakamları çok önemliydi. Ee, yani işte şöyle diyeyim, ee, bu geç gelen verinin tek anlamı var artık deli koymamazlık etmek gibi ağır bir e, suç e, şeyine girmemeye çalışıyorlar. Ama şunu e, biliyoruz ki biz İngiltere'de e, Pek çok bilim insanı gitti ve başvurdu. Benim söylediklerimi yapmamalarına bir gerekçe göstersinler. Benim söylediklerim yaşamsaldı dedi ve hükümet bu konuda sorgulandı mesela. Çünkü böyle afetlerde yardım koridorunun kapatılması, gerçek verilerin saklanılması suç aslında. Biz sosyal cinayet diyoruz çünkü biz buna. Yani e, o sırada yönetmekte olanlar eliyle işlenilen ve... İster liyakatsızlıktan, ister umursamazlıktan, her ne nedense bir sosyal cinayet aslında. Sonuç olarak bir de biz çok e, hedef gösterildik biliyorsunuz bu ölüm rakamlarını söylediğimiz için. E, terörist bunlar falan gibi suçlamalara uğradık ve o suçlamaların bir bölümü fiiliyata da dönüştü evet. ve benim başıma da musallat evet. oldu bildiğiniz üzere. Yani korkunç korkunç bir cendereydi gerçekten. Daha o cendereden çıkamadan da başımıza bu afet geldi. İşte Demir Selim'in söylediğine ben katılıyorum aslında. Bunu çok değerli bir psikiyatrist söylemişti bir toplantımızda. İnsanoğlu her afetten cehaletle çıkmayı başarır. Ama burada insanoğlunun ders alıp Bireysel düzeltmeler değil de sistem düzeltmelerinin çok büyük bir önemi var. Yani bilimin masada olduğu, aklın ve liyakatın masada olduğu, politik görüşünüz ortak olmasa bile her ne olursa olsun bunları masaya koyacağını bildiğimiz insanlara çok muhtaçız artık. Vicdana çok muhtaçız evet. artık. Evet Ayşegül, var mı başka sorun? Hocamız. Evet. E, tekrar deprem bölgesine e, dönersek tekrar gitmeyi düşünüyor musunuz? E, tekrar e, orada bir e, risk, risk değerlendirmesi yapmayı düşünüyor musunuz? Bir de dinleyicilerimiz, e, pardon, pardon. E, bu Klimi'nin e, sizin gözlemlerinize dayanan raporuna erişebilirler mi e, okumak isteyenler? Evet. Tabii tabii şu anda sitede Afet Koordinasyon Kurulu'nun raporu diye e, orada Klinik, o, Klinik e, Evet, Klimin evet. sitesinde, web sitesinde ben Twitter'dan da paylaşmıştım. 12 maddede özetlediği sorunlar ve yapılması gerekenler. Biz bu arada Afet Koordinasyon Kurulu ile bölgedeki ee, sağlık kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızın diyaloğunu da kurduk hem onların ihtiyaçları konusunda bize teklif edilen yardımların akıtılmasını hem de onların sağlıkla ilgili mesela dört ana klinik tablo üzerinden nasıl bir tarama yapmaları gerektiğini, hangi durumlarda ishal, döküntülü hastalıklar sarılıklı hastalıklar gibi ta tarif ettiğim solunum yolu hastalıkları gibi dört tablonun e, vaka sayısı arttıkça bizimle koordinasyon kurmaları gerektiğini ve şöyle bir fikrimiz de var tabii gerçekleştirebilirsek ee, evet o bölgede kendimize ait bir konteynerle nereye konumlandıracağımızı şey yapıp gönüllülerin gidip e, yerinde sorunları evet. tespit edip tabii tabii gidip gelmeyi düşünüyoruz e, kurulu evet. genişleterek peki hocam Teşekkür ederim. çok teşekkürler hem verdiğiniz bilgiler için hem e, dilekleriniz için anlattıklarınız için bundan sonra yapacaklarınız için şimdiden size teşekkürler Gerçekten vakit ayırdınız bu yoğun günlerde. Sağ olun. Ee, ben sözü Ayşegül'e bırakırken son çalacağımız ikinci parçayı tanıtayım. E, o kadar çok yalandan dolanmağını bahsettiniz ki yine e, biliyorum ilg ilgilenirsin e, isim bu parçayla. E, yine Neşet Ertaş'tan parça Ah Yalan Dünya. E, Bununla veda edelim. Herkes de iyi hafta sonu dinleyelim. Dileyelim. Bu e, karamsar, bu e, hüzünlü günlerde. Tekrar teşekkürler. Hoşçakalın. Evet, ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Artçıların depremlerin olmadığı bir hafta sonu diliyorum. Evet. Evet. Katılıyorum. <gülüyor>